ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشو الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أما بعد Ma'lef rahimehullah babu fazl babu ve ma tevhidin fazileti, tevhidin değeri ve günahlara kefaret oluşu günahları affedici oluşu Devamlı müellif rahimehullah hemen Allah Teala'nın Enam suresinin 80. ayetini zikrediyor diyor ki ellazina amenu ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك 82 Doğru, yet mi dedik 82. 82. ayet. "الذين آمنوا إيمان edenler, ولم ve imanlarına zulmü bulaştırmayanlar. iman edenler ve imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, اولئك لهم Allah Teala diyor ki onlara ne vardır?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 o diyor sizin söylediğiniz gibi değil. Neyse kemaat'e qaulun sizin dediğiniz gibi değil yani azulm. Azulmun tefsiri sizin anladığınızdan farklı. Tamam mı diyor ki o diyor siz diyor Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan Lokmanın diyor çocuğun olan vasiyetini tavsiyesini duydunuz mu diyor. Ne diyor Lokman çocuğuna? Ya bu ney? La tuşrik billah inna shirk la zulmun azim. Ey evlat.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 an Ubade bin Samit radıyallahu anhu Ubade bin Samit'ten rivayet olunduğuna göre Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Allahu ekber. Ben en la ilahe illallah vahdehu la şerike Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilahı olmadığını ve yalnızca ibadet lârik olanın Allah olduğuna onun bir ortağı olmadığına şahitlik ederse. Ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulu olduğuna şahitlik ederse. Ve İsa abdullahi ve rasuluhu. İsa'nın Allah'ın kulu ve rasulu olduğuna şahitlik ederse. Ve kelimetuhu elgâha ila meryem. Meryeme koyduğu bir kelimesi olduğuna inanırsa, şahitlik ederse. Ve ruhun min ve onun katından bir ruh olduğuna inanırsa, şahitlik ederse ne olur? Vel hak ve cennetin hak olduğuna inanırsa, ve nâra hak ve ateşin hak olduğuna inanırsa Adhkhahu cennete ala ma kana ila'l-amel. Allah Teala o kimseye bunlara şahitlik tuttuğu takdirde, bunlara şahit olduğu takdirde yaptığı ameller ne olursa olsun bu kimseyi ne haber? Cennete. cennete sokar. Şimdi teker teker de Dedi ki: "Menen şehide Allahu ilah illallah vahdehu la şerike le." İbadete layık Hak ilahın yalnızca Allah olduğuna ve ortağı olmadığına iki kişi şahit olursa. Biz bunu desteğimize çok açıkladık hatırlarsanız. Yani kelime-i tevhid Mekkeli müşrikler tarafından manası bilinen bir kelimeydi. Hem lafızlarıyla bilinen hem manasıyla bilinen bir kelimeydi. Zaten ondan dolayı bunlar ne yaptılar Bu kelimeyi şöyle, şey söylemediler. Ama bugünün insanları tarafından bu kelime Lafzi olarak telaffuz edilse de, söylense de, manası olarak ne bulmakta bilinmemektedir. Bu hadis bize neyi anlatıyor? İşte kim Allah Teala'nın ibadete layık, hak tek ilah olduğuna ve onun hiçbir orta olmaması şahitlik ilgilendirir. Şart bu. Şart şu değil. Kim la ilahe illallah derse değil. Yani evet, kim la ilahe illallah derse cehenneme girecek. Ama nasıl bir şekilde la ilahe illallah derse? Hı -hı. Şimdi gelecek hadislerde. Yattaki bizalike vec Allah gelir ayette. Allah'ın yüzünü da berat umarak azılarak. Başka bir rivayette siz kan min kalbihi kalbinden Hı -hı. Doğru, Hı -hı. doğru tasdik ederek. Yani bunlar hep la ilahe illallah şartlarını açıklamıştık. Ve anne Muhammedun abduhu ve resulu. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bakın önce abduhu O'nun kulu olduğuna. Sonra Resulallah. Rasuluhu. O'nun elçisi olduğuna inanırsa. Anne diyor ki kelimesi O'nun abd olduğunu anlatmak, ilah olmadığını ibadet olunmaması gerektiğini anlatmak için söylenmiştir. Önce bunu kabul edecekler. O'nun abd. Abdun o La yu'bed. <gülüyor> ne yapılmaz ona? İbadet edilmez. ibadet olunmaz. Kull <gülüyor> la emlekulekum nef'an zarra ben sizler için bir zarar ya da fayda vermeye sahip İyiyim. değilim. Malik değilim. İnma ana beşerum mislukum. Ben İyiyim. sizler gibi bir beşerim. Yuha ileyye. Ancak benim bir vazifem var. O da ne? Bana vahiy geliyor. Vahiy geliyor, vahiy Ve resuluhu ifadesi neyi bize anlatıyor? Resuldür, itiba edilendir. İsyan edilmez. Haber verdikleri tasdik olunur. تَسْتِقُهُ ف۪ي مَا Değil mi? <gülüyor> Ondan sonra yasakladığı şeylerden kaçınılır. Emrettiği şeyler امتسالü مَا اَمَرُ Emrettiği şeyler imtisal <-u má amar> şeyler, olarak tatbik edilir. Emredilir. Ve allah Teala'ya ancak O'nun gösterdiği şekilde ibadet edilir. Bu dört şekilde Allah-u Teala'nın Resulü'ne Resul olduğu kabul edilerek iman edilir. Yani ben Allah'ın Resulü'ne iman ediyorum ama böyle demiş ama İsa inmeyecek. Çünkü hadisler diyor akit edil dediğini teşkil etmez. Aynen böyle diyor adam. Bakıyorsun ki yasaklarını yap, uzak elefek çekmiyor. Emrettiklerini yerine getirmiyor. Allah'a onun göstermiş olduğu yolda ve metotla ibadet etmiyor. Yani bu insan ne yapmış olur? Dille ancak bu Resulü'ne iman etmeyi söylemiş olur. Şehadet etmiş olur ve anne Isa Abdullah ve İsa'nın Allah'ın ne olduğunu inanacak kişi? ki hmm. kulu ve resulü onun? elçisi, elçisi ve kelimeti ve Allah Teala'nın neyi bilmesi, bilmesi. tabii kelimesi burada ne Allah Teala'nın işte bu şeyler Hristiyanlar buradan hareketle buradan çıkarak onun Allah'tan olduğunu çünkü Allah'ın kelimesi onun neydir diyorlar? Sıfatıdır. Bir sıfatıdır. Eğer İsa'da onun kelimesi ise yani Allah'ın bir neydir? Sıfatıdır. Yani diyor ki Allah'ın neydir? O'luk, ondan bir parçadır diyor. Peki doğru da anlamamız gerekiyor. Allah'ın kelimesi demek ne demek? Diyor ki Ahmet İbn Hanbel İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam biliyorsunuz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 mucibince, ol emri mucibince dünyaya gelmesi bakımından nedir? Onun kelimesidir. Ancak onun kendi kelimesi olan kun yani ol değildir. Anladık mı? Yani Hiç akıllı insan demez. İsa Aleyhisselam ol, kun. Öyle değil mi? İsa Aleyhisselam allah Teala'nın ol emrinin gereği, mucibisince sonucu olarak dünyaya gelmiş bir mahluktur. Bu yüzden de ne diyoruz? O Allah-u Teala'nın bu bakımından neyidir? Hmm. Kelimesidir. Allah-u Teala buna dikkat çekiyor ayette. İnne mesele İsa indallah. Ke Adem. İsa'nın meseli İsa'nın örneği Adem'in örneği gibidir. Adem'in aynısıdır. خَلَقَهُ min تُرَابُ Allah onu da ne yapmıştır? Topraktan yaratmıştır. ثُمَّ <gülüyor> Sonra ola ne demiştir? Ol. Ol demiştir. O da olmuştur. olmuştur. Ama İsa ne değildir? Ol değildir. değildir. değildir. Bu halde İsa Allah'ın bu manada kelimesi değildir. Yani allah Teala'nın bir cüzü, bir parçası değildir. değildir. Bunu söyleyen adam neye e, e, ters düşmüştür? Ayetin gerçeğine, mefhumuna ters Düşmüştür. Yani kimse demez. İsa kundur. İsa kund değildir. İsa kund ile olan meydana gelen bir Mahluk. mahluktur. Meryem aleyhisselam kavmine geldiğinde, hamile olarak geldiğinde, karnında onu taşıyarak geldiğinde kavmine ona ne diyor? Ya Meryem sen çok çirkin bir şey getirdin yani hamile geldin ki sen adanmış ibadete adanmış bir kadınsın ya uhde Harun diyor ey Harun'un kardeşi Ma kâne ebu ki senin baban -in, kötü bir adam değildi Meryem Aleyha diyor senin baban kötü bir adam değildi ama mâ kâne ummuki bagiyye annen de kötü kadın İyiyim. değildi Tabii, ne diyor Meryem Aleyhisselam buna cevap olarak Feeşâret ileyh. Şuna işaret ediyor? Meryem aleyhisselam. Bebeğe işaret ediyor. Kâlu keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Beşikte duran bebekle biz nasıl konuşacağız? Onlar da diyor ki, nasıl konuşalım bunu bebekle? Kâle <gülüyor> inni Abdullah. İsa aleyhisselam onlarla konuşuyor. Diyor ki Kâle inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. اَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَب۪يَّا Allah bana ne yaptı? Kitabı verdi. İncil'i verdi. Ve bana ne verdi? Nübüvvet verdi. Beni nebi kıldı, nebi etti. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ben nerede olsam olayım, nereye gidersem gideyim. Beni ne yaptı? Mübarek kıldı. وَمَا وَاَوْسَانِي بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاءِ مَا دُمْتُ hayya hay olduğum, hayatta olduğum sürece bana ne yaptı? Namazı ve zekatı emretti, vasiyet etti, buyurdu. Ve berren bi valideti Ne yaptı bana? Anneme itaatkar olmamı emretti. Ve lem yece'alni cebbaran şakiyya Beni ne yaptı? Azgın, bedbaht kılmadı, zorba kılmadı. Ve selamu aleyye yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme hayya Doğduğum güne öleceğim ve tekrardan dirileceğim güne Selam olsun. İşte İsa dur diyor allah Teala. Sizin hakkında ihtilafa düştüğünüz, ayrılığa düştüğünüz konuyla ilgili hak sözde budur. Nedir o da? Ne diyor? İnni Abdullah. Onun için gerçekten bu ayeti okuyup da, Meryem suresindeki bu ayeti okuyup da, birçok e, Müslüman olmuş Hristiyan var. Çünkü etkileyici ayetler,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 şereflendirdiğinden dolayı, Allah ona değer verdiğinden dolayı bunları kendine ne yapar? İzafeder. İzafeder nispet eder. Bir de allah Teala'nın bununla bağlı olarak bu, bu bağlamda altında bulunan bazı şeyler vardır. Ah, e, manalar vardır. Bazı sıfatlar vardır. Mesela ruh gibi. Bunu allah Teala ne yapabilir? Kendisine nispet edebilir, izafe edebilir. Mesela ruh İsa'da, İsa'da olan nedir bir? Niteliktir, vasıftır değil mi? Allah-u Teala onu kendisine nispet ettiği zaman da ruhun minhu onun katından bir ruh dediği zaman bu ne Allah'ın kendi ruhu mu? Hayır. Hayır. Peki allah Teala bunu kendine niye izafe eder? Evet, evet. deminden söylediğimiz gibi ona değer verdiğinden dolayı. Ona şeref verdiğinden dolayı Allah bunu ne yapar? Kendisine nispet eder. Yoksa vahdeti vücutçuların dediği gibi, hululcuların dediği gibi yani Allah-u Teala'nın ruhu nerededir der mesela. Bazıları diyor. İsa Allah'ın ruhudur. Gibi şeyler söyleyerek Allah'ın kendi ruhundan O'na üflediğine ne yaparlar? İnanırlar. Bu yanlış bir görüştür, yanlış bir anlayıştır. <gülüyor> Dediğimiz gibi en i Sünnet bunu bu şekilde açıklamıştır. <gülüyor> ve kim cennetin hak olduğuna cennetin hak olduğuna ve ateşin hak olduğuna inanırsa <gülüyor> allah Teala ne yapar? Bütün bunlara inanan kimseyi yapmış olduğu ameller ne olursa olsun onu cennete, cennete, cennete. sokar. Daha sonra Müellif rahimahullah İtban radıyallahu anh'ın hadisini getiriyor. İtban ibni Malik radıyallahu anh. Bu hadisde aleyhissalatü vesselam diyor ki فَاِنَّ اللّٰهَ هَرَّ مَعَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّ اللّٰهِ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ Vejhallah kim Allah'ın yüzünü arzulayarak yüzünü iptiga ederek onun o sıfatını umarak. Bunun manası nedir ablar bunun ne niçin kullanır Allah'ın yüzünü ummak bir kere bu hadiste ne var Allah'ın yüz sıfatı var. Yani Allah için bir yüz sıfatı ne yapılır? ispat ederiz Allah'ın kendine layık teşbihten uzak neyi vardır bir yüzü vardır kefetimizden alamayız Silemeyiz. Allah'ın yüzünü istemek nedir? Onun rızasını olmak, rızasını ne yapmak? Talep etmektir. Kim Allah'ın yüzünü olarak yani ihlaslı olarak diyor alimler. İhlas ile. La ilahe illallah derse Allah onu ne yapar? Ateşe haram kılıyor. Ateşe haram kılmak diyor ki alimler iki türlüdür. Bir mutlak olarak haram kılınmak var. Yani ateş sana Haram. Yani sen hiç ateşi görmeden direkt, cennete gidecek. Yani ateşe girmeden cennete gideceksin. Buna ne diyoruz? Mutlak tahrim diyoruz. Mutlak olan. Bir de var ki senin ateşe girme şeyin var. Yani girmeyi hak edecek günahlar işlemişsin. Oraya gireceksin. azabı göreceksin. Ama ondan sonra cennete artık cehennem sana ne olacak? Haram. Haram olacak. Cennete gideceksin. Hangi şartla? İster mutlak olsun. İster mutlak olmayan girip çıktıktan sonra ateşin sana haram kılınması olsun. Bunun şartı ney? Allah'a Allah'ın yüzünü umarak yani ihlas ile la ilahe illallah yapmak? Önce söylemek. Önce itikad etmek. Sonra söylemek. Gereğince amel etmek. Bu hadisin farklı lafızlarda başka rivayetleri var. Bu hadisten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 yeter. Amel işlemesine gerek yok. yok. Kim diyor bunu? Bu fırka kim bunlar? Murciye. Murciye bunlar. Murciyeler ne yapmaktalar? Tabii murciyeler farklı farklı kategorilerde değerlendirsek, farklı farklı gruplara ayrılmış topluluklardır. Onlar amelleri ne yapmazlar? İmandan görmezler. Amelleri imandan görmez, saymazlar. Kimi ne der ki? iman La ilahe illallah demektir. Dille de söylesen yeter. Kimi ne de demektir ki? Karp ile nedir?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 Lebbeyk <Sessizlik> ya Rasulallah. Buyur ey Allah'ın Resulü. Sallallahu <Sessizlik> ya Buyur ey Allah'ın Resulü, dinliyorum. Ya Muaz, yine kere tekrarlıyor bunu. üç kere. Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam tekrarladıkça o da tekrarlıyor bu şekilde üç kere. Sonra diyor ki Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam min ahadin yeşhedü en la ilaha illallah ve en Rasulullah sidkan min kalbihi haramahu nar." Kim kalbinden sıdk ile? Bak şimdi bir şartta geldi. Demek ki söylemek Yeter Kalbinden sıdkı ile doğru bir şey. İhlas ile La ilahe illallah der ve Muhammedun Resulullah derse Hı. Allah ona haber? Ona ateşi haram kar. Sonra başka bir yedirse Men nekiyallaha la yuşyiku bi şeyen de Kim Allah ortak koşmadan, şirk koşmadan Allah'a kavuşursa, ulaşırsa da halel Cennet. Cennet. cennete girer. Muaz diyor ki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 gaflet ehli olarak sahip diyoruz ki ya bugün kaç kere acaba la ilahe illallah dedim on kere mi on beş kere mi bir kere mi veya işte insan bazen diyor yani kaç kere dedim hiç demedim mi acaba diyor ki alimler kişinin günahları çoğaldıkça bunun, bununla zikri azalır kalbindeki bu kelimenin heybeti marifeti, sıdkı, ihlası azalır, düşer kişi diyorsa hali amelleri kötü görmeye başlar ya salih amelleri nasıl kötü görür? Ona yönelmez. Salih ameller ağır gelmeye başlar. Ondan sonra yani bu adam kendini düzeltmezse, toplanmazsa belki de kalbinden tamamen bunu yapabilir. sinip gidebilir. Ne sıt kalır, ne ihlas kalır, ne yakin kalır, ne amel kalır. Devamlı herhalde. Elif Ebu Sa'id el-Kudri'den rivayet onların hadisi getiriyor. Diyor ki Ebu Sa'id el-Kudri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Muaz, e, Musa e, aleyhisselam kâle Musa Ya Rab allimni şey'en edkûlke ve ed'ûke Musa aleyhisselam diyor ki allah Teala Ey Rabbim sen zikredeceğin ve sana dua edeceğin bir şey öğret bana. Allah sana diyor ki, Kul ya Musa, la ilahe illallah. Allah sana diyor ki, Musa aleyhisselama, Ey Musa, la ilahe illallah de. La ilahe illallah. Kul, Musa diyor ki, Kul Musa, ya Rab, Kulle ibadike yekulûne hâza. Senin bütün kulların bunu ne yapıyor? Söylüyor. Söylüyor. Ya Musa aleyhisselamın kastettiği burada şey, La ilahe illallahü küçümsemek değil. Neyi burada Musa Aleyhisselam'ın kastettiği? Özel bir şey istiyor. Heh. Kendine, kendine bir şey istiyor. hususi, kendine özel bir şey istiyor. Ondan sonra devamında deniyor ki hadisin devamında Ya Musa, ey Musa, lev enne's semâvâti'sseb'â ve âmirehunne gayri vel aradînestseb'â في kiffâ Şayet yedi kat sema 7 kat semanın sakinleri ben benim dışındaki diğer sakinleri ve 7 kat yer tartının terazinin bir kefesinde olsa ve la ilahe illallah fi küffe ve la ilahe illallah kelimesi tartının bir köşesinde olsa bir tarafında olsa le malet la ilahe illallah <gülüyor> la ilahe illallah kelimesi tevit kelimesi ne yapar? ağır? Gelir. ağır gelir ağır basar diğerlerine nazarın yani burada ne ifade ediliyor? Burada La ilahe illallah kelimesinin ne kadar faziletli olduğunu, müellif dedik ki kitabın bu bölümün başlığını ne demişti? Babun fazlut tevhid. Tevhidin fazileti. Bak. Bu hadisi zayıf gören bazı insanlar çıkmış. Ancak bu hadis diğer şahitleriyle rivayet olunan diğer yollarıyla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 tasdiklemiş, onaylamış. Yani bu hadis inşallah Hasan bir hadistir. Bu hadiste gördüğünüz gibi anladığınız, duyduğunuz üzere La ilahe illallah'ın neyi var? Hazileci var. Çocuk. O kadar çok ki bakın düşünebiliyor musunuz? Yedi kat kök ve orada Allah dışında yaşayan sakinler. Orada Allah'ın dışındaki olan diğer sakinler. Yani yedi kat kökte ne kadar melek var desek sayısını bize söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz değil mi? Ancak Allah ne ifade Allah. edemezsiniz? Dersiniz ki semada Semse. her bir dört karışta ne var? <gülüyor> bir melek var. Allah-u Teala'ya secde eden Allah-u ne yapar? İbadet eder. Beytül u her gün kaç bin melek gidiyor? Yetmiş bin. bin. Ve o melekler çıktığı zaman oradan bir daha sıra onlara zaman gelecek? Ve kıyamete kadar hiçbir zaman onlara gelmeyecek. sıra gelmeyecek. Yani yedi kat kötü sakinleri demek yani sayısını bilemeyeceğimiz kadar melek topluluğu demek. E yedi kat göğün kendisi, yedi kat yer. Buradan da ne öğreniyoruz? Yer yüzü de sema gibi nedir? Yedi, kat. yedi kattır. Onun yedi kat yer yüzü, yerin yedi tane katmanı yedi katı bir kefede bulunsa, la ilahe illallah terazinin bir tarafında bulunsa ne oluyor? Laila Aynalı Allah ağır basıyor. Ama dedik bizim derslerimiz sürekli söylüyoruz bunu. Yani bunun manasını bilerek saymış olduğumuz yedi şartı vardı. Ne yaparak onları bilip onlarla amel ederek olursa. Ve mü'alif rrahim Allah son olarak bize muazzim bize enes radyallağından bir rivayet naklederek tevhidin faziletini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 hem de zengin olmuş, büyük mala sahip olmuş bir sahabe. Aleyhisselatü yani bu doğası, kendisi, tarafı, kendisi hakkında kabul olmuş bir sahabe. Enes radıyallahu anh diyor ki, Semihtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Allah Resulü Aleyhisselatü şöyle dediğini yaptım, duydum. Diyor ki, Allahu Teala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, aktım, diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olarak diyor ki, Allah-u Teala şöyle dedi, Yabn Adam ey Adem oğlu. Bi hataya ey Adem oğlu. Yeryüzü dolusunca, yeryüzü, yeryüzü miktarınca bana güla yersen. Sonra la bihi, la şeyen, Bana şükretme bana kavuşsan bu şekilde ölsen. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَى بِهَا مَغْفِرَةً Ve ben sana yeryüzü dolusunca neyle gelirim? Mahfiretle gelirim. Görüyor musunuz? Tevhidin faziletini. Yani sen Allah-u Teala'ya yeryüzü dolusunca günahla gitsen ve Allah'a ortak koşmadan tevhidle gitsen bunun karşılığı mükafatı arkadaşlar? Filahlarının Mahfırat. Mahfırat. af olunması. Filahlarının mağfiret olunması. Tabi bu senin kelimeyi tevhide olan Sıtkın, iklasın, bağlığın oranınca değişir. Allah Teala kimi kulları var, kimi kulları var ki onları ne yapacak, kendini gösterecek, sokup da çıkartacak. Kimin kullarındı var ki dileyecek, dilemesiyle onları oradan e, sokmadan oraya çıkaracak. Şayet tövbe etmedikleri takdirde, <gülüyor> şirkin dışında olan günahları için. Evet, şimdi meseleleri oku okuyalım. Yüce Allah'ın fazlı. İkram ve bağışları oldukça geniştir. Evet yüce Allah'ın fazlı ikramı ve bağışları çok geniş. Yani görüyorsunuz ne kadar büyük faziletler var. Bir kelime-i tevit diye söylediğimiz, inandığımız şey bunun karşılığına kadar büyük. Ama tabi bunu gerçekleştirmek tabi o kadar zor. Niye zor? İnsan şerbet bunu yapmazsa, bilmezse. Yani, tam diyoruz ya La ilahe illallahın manasını bilmeyen ki maalesef bugün insanların çoğu La ilahe illallah'ın manasını bilmekten uzak, yoksun. Allah'tan, yani bilenler, bilenler sorduğunuz zaman bilenler diyor ki Allah'tan başka ne yoktur? Hmm. İlah yoktur. Diyorsun ki Allah'tan başka ilah yoktur demek. Evet. Aç biraz diyor ki yani yaratıcı yok. Yani rızık veren yok. Yani hükmeden yok. Bunlar bilenler en iyisi. kategorinin en iyisi. Hiç bilmeyen zaten ne yapıyor, Hiçbir şey çağrıştırmıyor bu kelime onda. Yani la ilahe illallah diyor ki yani la ilahe illallah. Demiyor <gülüyor> değil, mi, değil mi? yani? Heh. Yani dediğim gibi kaderin mübarek bir kelime, güzel bir kelime. İşte söylüyoruz. Perşembe akşamları hoca camide nikah tazelerken, iman tazelerken söyletiyor. Ama hangi manaya geliyor, ne yapmıyor bunu? E, Bilmiyor. Yani bu adamlar için manasını bilmeyen yahut da manasını bildiğini zannedip yanlış bilen adamlar için bunun gereğini yapmak, gereğini yere getirmek çok zor. Hatta bunlar bunun aksini yapmakta çok. çoğu. Değil mi? E, demek de ki ya kardeşim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 katlettiği, savaş ettiği insanlar Allah Allah'tan başka yaratıcı vardır, rızık veren vardır, hmm. yağmur yadıran vardır ne de dememiştir. Yani onun için onları senin bu korktuğun, şirk zannettiğin şey müşrik yapmamış. Senin o bilmediğin, cahil kaldığın aksine işlediğin, rabıta yaptığın, medet umduğun, yardım istediğin konular onları nasıl müşrik yaptıysa, senin de ne yapar? Müşrikler. Müşrik yapar. Evet. Allah katındaki tevhid, karşılığındaki sevabın bolluğu. Evet, Allah katındaki tevhidin karşılığındaki sevap ne kadar bolluğu? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Tevhid, sevapların yanı sıra tevhid, günahlar içinde kefarettir. Evet, tevhid, günahlar içinde kefaret. Tabii söyleyenin ihlası, bunun manasını, bilişi. Zaten bu orantılı diyor halinde. Yani bir insan gerçekten, gerçekten şu kelime hakkıyla kalbine yerleştirdiyse, ihlasıyla, hadislerde geldiği gibi sıfkıyla, bunu söylerken Allah'ın yüzünü umuyorsa, arzulayarak bunu söylediyse, bu direk nereye, nereye yansıyacak? Amele yansıyacak. Yani harama bakamayacak, utanacak, haramdan korkacak. Salih amellere yarışacak, koşacak. Bu kalpteki bu oran azaldıkça da ne olacak? <gülüyor> bu kelime dile Ağır gelecek. Bu kelimenin doğurması gereken ameller, salih ameller kişiye ağır gelecek. Yani bir adam düşünün gece kalkıp ikide, üçte teheccüde kalkıyor, bir saat namaz kılıyor. Bir adam da düşünün ki bu amel oya dünyanın en ağır ameli. Neden kaynaklanıyor? Bu kelimenin kalpteki olan yerinden, ihlasından, sıtkından kaynaklanıyor. Evet. Enam suresinde yer alan meskül ayetin tefsiri. Evet. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın hadisinde geçen beş konu üzerinde iyice düşünülmeldir. Elham suresindeki ayet neydi arkadaşlar? Bu ayeti ezberleyin. Ellezine amenu velem yelbisu imanahum fi zulmin. Ulaike lehum emnu hum muhtedur. İman edin. Ona zulüm bulaştırmayanlara ne vardır? Güvenlik, emniyet vardır ve onlar hidayete doğru yola erdirilmiştir. Evet. Übade bin Samit radıyallahu anh'ın hadisinde geçen beş konu üzerinde iyice düşünüyorum. Beş konu neydi? Şahadetan. Yani Allah'a ve Resulüne ne yapmak? Şahid. Şahidlik etmek. Tafsiriyle, ayrıntısıyla. İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü Allah olduğunu kabul etmek. Allah'tan bir kelime. Cennetin hak olduğuna, ateşin hak olduğuna inanmak. Bunlar çok önemli meseleler. Evet. Übade bin Samit ile... Hı. İtban radıyallahu anh'a hadisleri sonrasının evet. sonraki rivayetlerle birleştirildiğinde evet. La ilahe illallah sözünün <gülüyor> anlamı senin için iyice açıklığa kavuşur evet. ve yanıldığa düşen mağdurların hatasını açıklananlar. Dediğimiz gibi yani bu hadisleri iki Ubadah ibn-i rivayet etmiş olduğu hadisle itman hadisini yan yana koyduğun zaman La ilahe illallah'ın sadece dil ile söylendiğinde kişiyi kurtaracağı manası çıkmaz. Bu hadisen anlaşıldığında, okunduğunda, diğer rivayetlerle toplandığında ortaya çıkan gerçek şudur: Bu terimene olacak sıtq ile, ikraz ile, mahabbet ile, yakin ile şüphesiz bir şekilde söylenecek. Evet. İtban anha hadisindeki şart üzerinde durulması gereken hususlardandır. Evet. Nedir bu şart? Yaptaki <gülüyor> bize likemec rivayetteki. Kim Allah'ın yüzünü arzulayarak la ilahe illallah ders. Bu şart çok önemli bir şart. Evet. La ilahe illallah'ın fazileti hakkındaki uyarıya peygamberlerin de ihtiyaç duydukları. Evet, peygamberler dahi buna ihtiyaç duyuyorsa, yani Musa aleyhisselam bile, onu o şekilde yönlendiriyorsa, bizler nasıl? Sürekli bunu kendi aramızda ne yapacağız? Evet. Rüzakere edeceğiz, müdaresel edeceğiz, tekrarlayacağız. La ilahe illallah, o kadar büyük bir kelime ki, gördünüz faziletini. Evet.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 Yani teraziye la ilahe illallah söyle, söyleyen adamın bu ameli normalde konulduğunda karşı taraftaki günahların ağırlığı yedi kat yedi kat yedi kat sakinleriyle birlikte Allah dışındaki ve yedi kat kök kadar bir günah ağırlığı olsa la ilahe illallah normalde ne yapması lazım onu ağır gelmesi lazım. Ama demek ki bazı insanlar olacak ki onların söylediği la ilahe illallah ne yapmayacak? Ağır gelmeyecek. ağır gelmeyecek. Öbür taraf ağır gelecek ve atece hak edecek belki de var. sebep? Sebebi birçok. Kalpten sıdk ile söylememekten kaynaklanabilir. İhlas ile söylememekten kaynaklanabilir. Yakin olarak söylememekten şunu görüyoruz. Bilmekten. İlim bilmeden, manasını kabul etmeden yani şimdi düşünebiliyor. Adam günde sabah kadar kalkıyor beş bin defa La ilahe illallah, La ilahe illallah La ilahe illallah diyor başı sıkışıyor, Yetişar şeyim diyor. Bunun la ilahe söylediği la ilahellah tevazze neapsın? Hiçbir ağırlığı olmayacak. Evet, evet. Yerlerinin de gökler gibi yedi kat olduğunun bildirilmesi. Evet, Allah Teala Müminun suresinin 26. ayette de zaten e, buna işaret ediyor diyor alimler. On... evet ne diyor orada? Allahu zeki pardon Talak suresi 12. ayet. Allah Teala diyor ki Talak suresi 12. ayet. Allahu zeki khalaqa seba semavat ve min ardi ard mislehun. Allah Teala yedi kat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 ilahi sıfatların kabul edilmesi. Evet. E, bu da müellif Allah'ın yüzünü umarak diye getirmiş olduğu hadiste. Şuna da değiniyor. Yani allah Teala'nın ispat edilmesi gereken yine Allah'ın kendi haber verdiği, Resulü'nün diliyle haber verdiği bazı neler vardır? Bak, Sıfatları evet. vardır. Bunlardan bir tanesi de allah Teala'nın neyidir? Vechi. Vechidir. Kendine layık bir şekilde allah Teala'nın neyi vardır? Var. Bir yüzü vardır. Vechi vardır, yüzü vardır. Ama eşariler bazı el yazması nüshalarda şehir ait, bazı el yazması nüshalarda muattile diye ifade etmişler. Yani muattile'nin aksine neydi muattile? Kim bunlar muattile? İptal edenler. Allah Teala'nın sıfatlarını ne yapanlar? İptal edenler, inkar edenlerin aksine Allah Teala'nın ispat ettiği sıfatları vardır. Evet. Enes radıyallahu anhu hadisi kavrandığı takdirde İdvan radıyallahu anhu hadisindeki la ilahe illallah diyen ve bununla Allah'ın yüzünü talep eden kişiye Hı. Allah cehenneme haram kılmıştır Hı. sözünden şirkin terk edilmesinin kelime tevhidin diliyle söylenilmesi olmadığı anlaşılması. Evet, doğru söyledik. Evet. İsa ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve sülh birlikte zikredilmesi Hı. üzerinde düşünülmelidir. Evet, yani İsa Aleyhisselam da Allah'ın e, Muhammed Aleyhisselam gibi bir kuludur. Hıristiyanların iddia ettiği gibi allah Teala ne değildir? o değildir. Haşa ve haşa Yahudilerin de iddia ettiği gibi ileri sürdüğü gibi kötü kadın zinarkar kadının çocuğu değildir. Yani İslam ümmeti bu konuda nedir? En orta yol tutmuş insanlardır. Evet. İsa Aleyhisselam hususi olarak Yüce Allah'ın kelimesi olarak adınmıştır. Evet. Yüce Allah'ın kelimesi olarak yani Allah-u Teala'nın Ol kelimesiyle olmuş olmasıyla e, diğer peygamberlerden, diğer beşerden ne yapmıştır, evet. ayırt edilmiştir. Evet. Yine İsa Aleyhisselam'ın Allah. Yani bu şu demek değil. Daha önceki biz vasviyelerimize söylemiştik. Yani bir, e, hususta ilk kimsenin öne çıkması, o hususta ona faziletler verilmesi, onun her hususta her şeyde genel manada diğerlerinden üstün olduğunu Göstermiş. göstermez. Öyle değil mi? Bunu biz ne yapmıştık? Açıklamıştık. O konuda nedir? Farklıdır evet ama insanların en şereplisi, en değerlisi, en ana kimdir desek? Tamam. İsmail sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Yine İsa aleyhisselamın Allah'ın katından bir ruh olduğu. Evet. Bunu da açıkladık. Cennete ve cehenneme iman etmenin fazileti. Evet. Allah ona hangi amel bulunursa bulunsun, cennete sokar sözünün kavranılması. Evet. Evet. Ahiretteki amel terazisi mizanın iki kafesi bulunduğu, evet, iki kafesi bulunduğu. bulunduğu. iki tarafının bulunduğu terazinin iki tane kefesi vardır. Evet. Yüce Allah hakkında veçinin yani yüzünün bulunduğunun öğrenilmesi. Evet. Bu, bu şekilde biz ne yaptık? Kubak'tan öğrendik ki, hadisler bize ifade etti ki Allah Teala'nın kendine layık bir ne var? Var. var? Yüzü var. Nasıl bir yüzü var diye kalkıp bir eşari, bir maturidi bize sorsa ne deriz? deriz. Nasıl senin senin nasıl, ettiğin, senin nasıl ispat ettiğin, senin nasıl ispat ettiğin zatının nasıllığı keyfiyeti Bilmiyorum. bilinmiyorsa Allah Teala'nın yüzünün keyfiyetini almaz. Bilinmez. Ya hatta senin ispat ettiğin işitme, ispat ettiğin görme sıfatlarının nasıllığı bilinmiyorsa bilinmediği gibi Allah Teala'nın vecih yani yüz sıfatının keyfiyetini almaz. Bilinmez. Subhanekallahumma ve hamdük. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü